harama geldik değil mi bu veda bir tür meruh ya Aksumip ke haramı Aksumuma gecip şimdi e, haram Normalde Arap ruhatında bu memnun manasıına gelir haram Arap lügatında memnu' manasına gelir. Tabi önce bugün demiştik teklifi ahkam beş tanedir. Beşincisi de haramdır. Harama geldik, haramı anlatacağız. Değil mi? Haram Arap lügatında memnu' manasına gelir. Yani حَرَّمَ عَلَيْهِ şeye ey مَنْعَهُ مِنْهُمْ Bir şeyi ona haram kıldı. Yani onu ondan men etti. Allah Azze ve Celle mesela Musa Aleyhisselam için ne diyor? وَحَرَّمْنَا aleyhil الْمَرَادِعِ Biz ona e, süt emeceği şeyleri haram kıldık. Bunu söylediği zaman Hz. Musa da bir bebek. Öyle mi? Bebeğe bir şeyin haram olması söz konusu olamaz. Allah Azze ve Celle'nin ona bir şey haram kılması. Burada kastettiği haramlık nedir? Lugavi manadaki haramlıktır. Yani biz ona o e, süt emeceği şeyleri yasakladık diyor Allah Azze ve Celle. Men ettik onu onunla. Hani içmesine engel olduk diyor Allah Azze ve Celle. O zaman haram Arap lugatında memnur manasınadır. Yani men edilmiş manasınadır. Istilahtaki manasına gelince normalde e, bizim nazmımızla asıl metnimiz arasında ihtilaf var. Çünkü nazmımızda e, emriti bize dedi ki kezalikel haramu aksu ma Değil mi? Ama İmam Cüveyni varakatın aslında diyor ki mahzuru <gülüyor> Haram demiyor. mahzuru. <gülüyor> Çünkü usulcülerin bazısı haram demişler, bazısı mahzur demişler. Yani şarehin kesin bir dille nehyettiğine mahzur demişler. Mahzur da ne demektir? Mahzur onunla mahzur kılınan şey arasında bir şey kılınmasıdır, engel kılınmasıdır. Buna da hazir denilir veya da mahzur denilir. Lakin metnimizde yani emreti buna İmam Cüveynli'nin varakattaki aslına bağlı kalmamış ee, haram demiş. Peki bu zarar verir mi? Normalde metne veyahut da nazma zarar verir mi? Çünkü nazım sahibinin asla bağlı kalması şarttır. Öyle değil mi? Çünkü nazım sahibinin gayesi yeni bir kitap yazmak değildir. Nazım sahibinin gayesi nedir? Ve kad suildu muddeten fi Nazmihi, muşahileni, hafzihi ve fehmihi. Yani ben bunun fahmini ve hafzını kolaylaştırmak için bu işe giriştim. Yeni bir kitap yazmak için değil. Öyleyse eğer onun hafzını ve fahmini kolaylaştıracaksa onun kullanmış olduğu tanımları kullanması lazım. Tabi bizim burada ne yapmamız lazım? Nazım sahibine özür alamamız lazım. Ne dememiz lazım? La muşahade fil istilah. Yani istilahlarda birbirini eleştirmek, birbirine karşı gelmek yoktur haram ile mahzur arasında ıstılah yönünden fark olmadığı için aynı şeye atlak edildikleri için aralarında şer'i yönden bir fark bulunmadığından dolayı Nazım'ın burada yaptığı sorun değildir dememiz lazım. Peki, şeyin tanımı nedir? E, haramın ıstılahdaki tanımı nedir? Yani usul-fıkıhta mahzurun veya da haramın tanımı nedir? Burada bize dedi ki كَزَارِكَ haramu aksu مَ Haram o şeydir ki vacip kılınanın tamsıdır. Vacibin tanımı neydi? Fel vacibu al mahkum bi's-sawabi fi fi'lihi ve't-terki bi'l-iqaabi. Neydi veyahutta tanımı? Yani İmam Cevayni'nin deyimiyle o şekilde olma. Yusabu fa'iluhu ve la yu'aqabu. Yok. <gülüyor> Ma yusabu fa'iluhu ve yu'aqabu tarikuhu. Yapanın ecri aldı, terk eden ise kabaldı, ceza aldıydı. Tersini çevirelim şimdi. O zaman ma yusabu tarikuhu ve yuaqabu fa'iluhu. Tam tersi. Yani yapıldığı zaman insanın günah kazandığı, haram terk ettiği zaman ise insanın ecir kazandığıydı. Tamam? Terk ettiği zaman ise insanın ecir kazanmış olduğuydı. O zaman bu birinci tanımdır. Tamam? Birinci tanım nedir? Ma yusabu وَيُعَاقَبُوا مَا يُصَابُوا فَعِلُهُ وَيُعَاقَبُوا مَا يُصَابُوا تَارِكُهُ وَيُعَاقَبُوا فَعِلُهُ Bu birincisidir. Tabi buna ne yapmışlar? Buna itiraz getirmişler bu tanıma. Ne, ne diye itiraz getirmişler? Demişler ki siz diyorsunuz ki haram öyle bir şeydir ki onu terk eden adam sevap alır. Nice haramlar vardır, onları terk eden insanlar riyadan dolayı terk ettikleri için onlara hiçbir sevap yoktur. وَيُعَاقَبُ فَاِلُهُ diyorsunuz. Haramı yapan e, cezalandırılır. Nice haramlar vardır ki onu yapan insanları Allah azze ve celle affetmiştir. Bundan dolayı da e, onlar hiçbir şey almamışlardır. Ceza almamışlardır diye. Bunu söyleyenler nasıl bir tanım getirmişler? Heh. Medh ve zemmi getirmişler. Demişler مَا يُمْدَحُ تَارِكُهُ وَيُذَّمُ فَاِلُهُمْ Yani yapanın zem edildiği ve onu yapanın zem edildiği, onu terk edenin ise medh edildiği şeydir demiş. Aslında aynı itiraz, buna yaptıkları itiraz onlar için de geçerlidir. Değil mi? Zem de, medh de aynı şekilde Allah azze ve celle zem etmeyebilir. Medh etmeye de bilir. O da onların elinde olan bir şeydir. O zaman en uygun olan yani itirazdan uzak olan hangisidir? Ma طَلَبَ الشَّارِعُمْ terk e taleben cazimen şeriatın şariin kesin bir dil ile kesin bir dil ile yapı, terk edilmesini talep ettiği şeydir. Eğer şeriat kesin bir dille bunu yapmayın diyorsa o zaman o nedir? O haramdır. Anlaşıldı? Şeriat kesin bir dille bunu yapmayın diyorsa o zaman o haramdır. Tanım anlaşıldı. Öyle değil mi? Peki şimdi şöyle bir soru sorabiliriz. Diyebiliriz ki ikinci mesele haramın tanımını anladıktan sonra e, haramın sigaları nelerdir. Yani mesela biz Kur'an ayetlerinde veya da Peygamber aleyhisselatu Vesselam'ın hadislerinde neyi gördüğümüzde hangi uslu bu gördüğümüzde bunun haram olduğunu anlayacağız. Yani mutlak şekilde terk etmemiz gerektiğini anlayacağız. Tamam? Haramın sigaları. Bir haram lafzı ve türevleri. Kitap ve sünnette haram lafzı ve haram lafzının türevlerinin gelmesi demek, şeriatın kesin bir dille onu nehyetmesi ve onu yapanın da ceza alacağı demektir. Öyle mi? Mesela örnek? Hı? Bir daha söyle. حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ Değil mi? حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ Başka örnek verecek olan Allah ve size ölüyü, kanı ve e, domuz etini haram kıldı diyor. Biz burada bunlara haram olduğunu neyle anladık? Haram lafzından anladık. Harame, haramın türevlerinden olan harameden anladık. Başka örnek? Ha. Neydi? Eee, يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. O peygamber onlara habis olan şeyleri haram kıldı. Başka? zaman Lafız. Hurrimat aleykum ümmehatukum, öyle değil mi? Hurrimat aleykum Nisa suresinde. Hurrimat aleykum Başka? Var mı örnek verecek olan? Ne kadar fazla örnek, o kadar olayı iyi tasavvur etmemiz demek değil mi? Tamam. İki, mutlak olan nehi? Mutlak olan nehi. Mutlak olan nehiden kastettiğimiz ne? Sarf edilmemiş, sarf edilmemiş olan nehi. Öyle değil mi? Yani nehili, nehili, nehilikteki kesinliği, kesinliğinden sarf edilmemiş olan nehi. Çünkü eğer sarf söz konusu olursa o zaman ne olur? Mekruh olur. Öyle değil mi? Haram olmaz o zaman mekruh olur. Değil mi? Geçen dersimizde anlatmadık. Örnek mesela wala takrabu zina. Wala takrabu'z zina. Zina'ya yaklaşmayınız. Öyle değil mi? Biz buradan zinanın haram olduğunu çıkarıyoruz. Niye zinanın haram olduğunu çıkarıyoruz? Çünkü burada mutlak olan bir nehi var ve bu nehi de nehiliğinden sarf edilmemiş. Yani başka bir delil gelip yapsanız da olur ama yapmasanız iyidir manasına bir karine getirmediğinden dolayı buradaki nehi mutlak nehidir. Öyle değil mi? Wala taqtulun nefselleti haramallahu illa bil Allah Azze ve haram kılmış olduğu nefsi hak olmadığı müddetçe öldürmeyiniz diyor Allah Teala ve Celle. Değil mi? Öldürmeyiniz diyor. O zaman nehi eğer mutlak bir surete geldiği zaman eğer bu nehi çevrilmemişse buna ne diyoruz? Haramdır diyoruz. Tamam? 3 Nefyü'l-hül Kitap ve sünnet bir şeyin helal olduğunu nef ederse, helal değildir derse, o haramdır manasına gelir. Tamam? Mesela örnek. Tamam. Başka. Ya öyle zine amenû la tuhillu Başka. Ve la yihillu lekum مِنْ مَا ne şey شَيْعَةَ <'a> Sizin onlara verdiklerinizden bir şey geri almanız size helal değildir diyor Allah Azze ve Celle Bakara suresinde. Nasıl? Sen diyelim bir kadını boşadığın zaman ona vermiş olduğun mehri ondan tekrardan ne yapamazsın? Geri alamazsın. Öyle değil mi? O mehir artık onun hakkıdır. Sen ondan vermiş olduğun mehri geri isteyemezsin. Burada biz bunun mesela bir adam dese ki ben karımı boşuyorum, mehrimi de bana geri versin. Ödediğim mehri dese. Biz bunu haram olduğunu nereden çıkarıyoruz? Velayh illu'dan çıkarıyoruz. Öyle değil mi? Nefyur hil'den. Yani e, helalliğinin nefyetliğinden dolayı. Başka mesela peygamberler Resulullah ne diyor? "La yahillu damu imri'in damu ruin muslimin illa bi ihdahi thalas." şeyden biri olmadığı müddetçe Müslümanın kanı helal değildir. O da nedir? Evliyken zina yapan, birini öldüren ve dinini değiştiren insandır. Öyle değil mi? Bak la yahillu damu imri'in muslimin dediğinde biz hemen ne anlıyoruz? Demek ki Müslümanın kanı normalde haramdır. Yani hiç kimse Müslümanın kanını dökemez. Ve ya yahillu lekum an terithu'n nisae Zorla kadınlara varis olmanız size helal değildir diyor Allah azze ve celle. Arap cahiliyelerinde cahiliyesinde ne vardı? Bir adamın kocası karısı öldüğü, kocası öldüğü zaman onun üzerine ilk şeyini atan, elbisesini atan Kadına da kadının geride kalan kocasından kalan bütün mallarına da sahip çıkıyordu. Genelde de bunu kim yapıyordu? Kadının kocasının akrabaları Tabi kadın mala sahip çıkmasın diye, kadının tarafı mala el koymasın diye kadına da el koyuyorlardı. Kadının malına da el koyuyorlardı. Ta kadın tam beni bırakın mal hepsi sizin olsun deyinceye kadar. Allah bunu yasakladı öyle değil mi? Allah dedi ki وَلَا يَحِلُ لَكُمْ اَنْ تَرِثُ nisa'e كَرْحَ Zorla kadınlara mirasçı olmanız helal değildir size, dedi. Biz de anladık ki bu haramdır. 4- Terettübü'l-Ukûbe Şeriatın herhangi bir fiil, herhangi bir söze ukubet terettüb ettirmesi. Tamam, ne demek bu? Yani kim bunu yaparsa ona şu ceza vardır. Kim bunu yaparsa şu tehdit altındadır. ''Kim bunu yaparsa başına bu gelir kıyamet gününde'' gibi şeriatın herhangi bir fiil veya da söze ukubet terettüb ettirmesi. Mesela örnek. Örnek. Misal. ''Men ghaşyena fe leyseminna'' aldatan bizden değildir.'' Biz aldatmana haram olduğunu nereden çıkardık? Burada bir ukubet var, tehdit var. Bizden değildir. Bundan daha ağır bir tehdit olabilir mi bir insan için mesela? Olamaz. ليس منا ليس منا من درب الخدود وشق الجيوب بزدن değildir ki yanaklarını vuran ve elbisesini parçalayan bizden değildir hani ölüm anında musibet anında bu tip şeyler yapan bizden değildir la anallahul vashimata vel mustawshima Allah dövme yaptı yapana da dövme yaptıranı da lanet etsin la anallahul vasilata vel mustawsila Allah ee, peruk takana da Peruk taktırana da lanet etsin diyor mesela peygamber aleyhissalatu vesselam. Öyle değil mi? فَوَيْلٌ musallin. <لِلْمُصَلِّين> o namaz kılanlara veil olsun. Mesela hangi namaz kılanlar onlar? اَلَّذِينَ hum عَنْ صَلَاتِهِمْ <صَحُون> Demek ki namazdan insanın gafil olması haramdır. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle ona bir ikab terettübe, veil olsun. Veil nedir? Bir tehdittir. Ya cehennem vadilerinden bir vadidir, ya Allah'ın bir bedduasıdır. İkisi de birbirinden şiddet olan şeylerdir. Öyle değil mi? Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın bu anlamdaki hadisleri işte la'nallahu akile riba ve mukiluhu ve shahidehi Mesela biz anlıyoruz ki burada bunların hepsini yapmak haramdır. Niye? Çünkü lanet terettüp etirmiştir Peygamber üzerine. Tamam? Yamqutullahu rajulayni. Allahu Celle Celalüh iki tane adama ne yapar? Maqt eder. Kızar, gazaplanır. Kimdir bunlar? Karşılıklı oturup, avret yerlerini açıp hela, helalarını giderenlerdir. Biz bunu haram olduğunu çıkarıyoruz. Niye? Çünkü makt var. Allah azze ve celle makte ediyor. Allah azze ve celle gazaplanıyor buna. Tamam mı? Bu yani ikab dediğimiz şey illaki e, bir ceza olmasına gerek yok. Hani lahnet de olabilir, tehdit de olabilir, Allah'ın kızgınlığı da olabilir. Şeriat o fiili zem de edebilir. Bu yanlıştır, bu doğru değildir de e, diyebilir. Mesela ukubetten kastımız bu. Yani genel bir e, kapsamı geniş olan bir kavram. Şeriat bir şeye bunu telettüp ettirmişse biz burada ne anlarız? Anlarız ki o haramdır. Anlarız ki o haramdır. 5- Terke devlet eden emir. Şimdi bazı emirler var. Normalde biz demiştik emir, ucubiyete devlet eder. Öyle değil mi? Emir, ucubiyete devlet eder. Ama bazı emirler var lafzın Araplar onu koyduğunda, ilk vade edildiğinde Araplar tarafından bir şeyin terkine delalet ettiğinden dolayı haramlığa delalet eder. Ne gibi mesela? veru دعوا öyle değil mi? اِجْتَنِبُوا utruku Mesela. Bunlar normalde emirdir. Emir olması hasebiyle de vücubiyete delalet etmesi gerekir. Ama içerdiği mana yani lafzın vade edilmiş olduğu delalet etsin diye vade vad edildiği mana neye delalet ediyor? Terke delalet ediyor. Değil mi? Mesela ya yehal amanu tıkol ve zehr o ma bakiye min riba ve zehr ma riba ribadan qalanı zehr yani bırakın terk edin öyle değil mi? ma lḫamru wal-miṣru wal-ansabu wal-azlamu ribsüm min amal şeytan. Fajtani onu terk edin diyor. Ondan uzak durun diyor. Allah Azze ve Celle. Mesela biz buradan anlıyoruz ki bu nedir? Bu haramdır ee, örneğin. Anlaşıldı. Yani hangi e terke devlet eden emirler. Dau gibi, dheru gibi. Mesela ıkçılık için Peygamberimiz ne diyor? Dauha fe innehu muntenne. Onu bırakın çünkü o pistir, leştir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dauha yani onu terk edin, onu bırakın diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tamam. veauta ve ma emertukum bihi fa'tu minhu ma istata'tum ve ma nehetukum anhu tamam Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Demek ki bu sigalar varit olduğu zaman umumen bunlar haramlığa delalet eden sigalardır. Güzel. Şimdi cumhur bunu söyledikten sonra Hanefiler bu konuda cumhura muhalefet etmişler. Öyle değil mi? Hanefiler Cumhur'un bu söylediğine bir şey ek bir şey getirmişler. Yani bu beş tane iyi söylemiş ya Cumhur ulema. Hanefiler buna ek bir şey getirmişler. Demişler ki Hanefiler. Biz demişler bu tamam, haram ve türevleri harama dellet eder. Doğrudur. Mutlak nehi harama dellet eder. Doğrudur. Nefül hil harama dellet eder. Doğrudur. Teradub el harama dellet eder terke derlet eden emir harama derlediler. Lakin demişler, biz bunun hangi nasda varit olduğuna bakarız. Eğer sübutu kat'i olan bir delille varit olmuşsa, o zaman bununla sabit olana haram deriz. Yani demişler, bu beş tanesi, bu beş tane siga. Eğer Kur'an'da, mütevatir sünnette veya meşhur hadiste varit olmuşsa, bu haramdır deriz. Bildiğimiz haramdır deriz. Tamam mı? Ama eğer bu sigalardan herhangi bir tanesi ahad olan haberde vârit olmuşsa ve bu ahad haberde ümmetin telakkiyle kabul etmediği bir haberse eğer o zaman biz deriz ki bu nedir? Mekruh kârahe tahrimiyyedir. Tamam. Mekruh kârahe tahrimiyyedir. Anlaşıldı. Geçen ders bunu zaten kısa da olsa anlatmıştık. Demek ki Hanefiler sigalarda cumhurla ittifak etmişler. Ama sigaların varit olduğu naslar hanefiler için önemli. Cumhur demiş bu siga hangi nasta varit olursa olsun, sayık olmak kaydıyla o haramlığa delret eder. Hanefiler ne demişler? Hayır. Kur'an, mütevatir hadis ve meşhur hadiste varit olursa haramdır. Ahad haberde yani zanniyet ifade eden ahad haberde varit olursa o zaman mekruh kerahe tehrimiyyedir. Tamam Haram değildir. Mekruh kerahe tehrimiyyedir mekruh karahe tehrimiye ile haram arasında ne tür bir fark var Hanefilerle cumhur arasında bir ihtilaf yok Çünkü cumhurda haramı işleyen adam eee görür ahirette der fasık olur der Hanefiler de hem haramı hem de mekruh karahe tahrimiye işleyen bir adam kıyamet gününde de e, şey görür azap görür dünyada da ne yapar dünyada da fasık olur yani adaleti düşer İhtilaf ettikleri Hanefilerin ekledikleri nokta neresi Hanefiler demişler ki ee, haramı inkar eden kafir olur. Mekruh kereha tahrimiye'yi inkar eden bir adam ise ne olur? Kafir olmaz. Niye? Çünkü delili zannedir. Tamam? Aslında burada da cumhurla Hanefiler arasında fark yok. Çünkü cumhur da aynısını söylüyor. Ma'lum mineddini bir darura olan bir şeyi inkar eden kafir olur. Ma'lum mineddini bir darura olmayan bir şeyi inkar edene ise tarif yapılması lazım anlatılması lazım. Delillerin ispat edilmesi lazım. Yani Hanefilerin böyle bir ayrıma gitmelerine aslında gerek yok. Çünkü Cumhurla zaten bu konuda ittifak etmişler. Yani Cumhur mütevâtirle sabit olmuş olan haram ve vaciple haber ahadla sabit olmuş olan e, vaciple haramı birbirinden ayırmışlar. Öyle mi? Mesela şimdi bir adamın içkiyi e, inkar etmesiyle içkiyi inkar etmesiyle mesela ee, boş konuşmayı inkar etmesi aynı mıdır? Yani bir adam dese ki ben boş konuşmayı mesela ben İslam'ın böyle bir şeyi yasakladığını zannetmiyorum mesela dese veya bir adam santranç oynamanın işte tavla oynamanın e, haramlığını reddetmesiyle domuz etinin haramlığını reddetmesi aynı mıdır mesela? Değildir. Yani tamam cumhur ayrıma gitmemiş hanefiler gibi haram veya mekruh keraha tehrimi edememiş ama bunu inkar eden kafirdir çünkü bu ma'lum minne bir bidaruredir, ilmi yaygın ilimdir demiş. Ama bu diğeri nedir? Bu diğeri yaygın olan bir ilim olmadığı için tarif şarttır. Yani karşıdaki adama bunu tarif etmek, bunu anlatmak, hüccet ikame etmek şarttır demişler mesela. Onun için ihtilaf aradaki ihtilaf lafzi bir ihtilaftır. Tamam mı? Semeresi Semelesi olmayan, manevi olmayan lafzi bir ihtilaftır. Anlaşıldı? Buraya kadar soru sormak isteyen var mıdır? <gülüyor> Tabi eğer, mesela Nasr'ın kendini şöyle, diyelim onun sabit olduğu Nasr'ın kendinde şüphe olursa, adam derse ki mesela ben bunun ravisi bana göre güvenilir değildir, misal o zaman cumhur da edemez onlar da edemez. Şüphe kayım olduğundan dolayı. Ama hiçbir şüphe kalmadıktan sonra, adam yine hani heva ve hevesinden dolayı nasıl sabit olmuş bir şeyi inkar ederse, o zaman zaten tekfir ederler yani, tamam? Ama normal diyelim, haber hatla sabit olmuş olan bir şey olsa, adam işte zannidir veyahut da adam onu başka bir şeye muarız gördü. Yani ondan daha kuvvetli bir delil buldu. Bu durumda Cumhur da tekfir etmez, Hanefiler de tekfir etmez. Ama karşı tarafın hiçbir delili olmadığı halde. Mesela günümüz ee, bir takım müftülerini görselerdi, e, eski alimler Yani hiçbir delil olmadan, heva ve hevesten dolayı. Sırf insanlara hoş göstermek için, sırf insanların ee, heva ve heveslerini tatmin edebilmek için mesela bir takım şeylere fetva verenleri görselerdi tekfir ederlerdi yani. Çünkü bir delile dayalı değil. Direkt heva ve hevese dayalı olduğu kesin ve açıktır yani. Tamam? Başka buraya kadar sorusu olan? Yoktur. Tamam. Sonra alimler haramı iki kısma ayırmışlar. Alimler haramı iki kısma ayırmışlar. Nedir onlar? Kim söyleyecek? Var mı söyleyecek olan? Birincisi haramun lizatihi. İkincisi haramun li gayrihi. Li demişler. Haramun lizatı kastedilen şey nedir? Haramun lizatı. zatına dönen bir mefsededen dolayı şare'in bizzat kendisini yasaklamış olduğu haramlardır. Zatına aynına dönen bir mefsededen dolayı şahrein bizzat kendisini yasaklamış olduğu haramlardır. Mesela örnek, zina gibi, hırsızlık gibi içki içmek gibi faiz yemek gibi mesela bunlar Allah ze vecelle bizzat faizi yasaklamıştır. Öyle mi? Allah ve halallahu'l bey'a ve harrama'r riba. Allahu ze vecelle alışverişi helal kıldı, faizi ise haram kıldı. Yani bizzat faiz haram kılınmıştır. Öyle değil mi? İçkinin bizzat kendisi haram kılınmıştır. Feşteni buhu. Kumar, içki bizzat kendisi haram kılınmıştır. Allah ze vecelle ondan uzak durun demiştir. Zinanın bizzat kendisi haram kılınmıştır. Tamam mı? Bir de haramli gayri vardır. Aslında meşrudur. Aslında meşrudur. Lakin kendisine bitişen başka bir vasıftan dolayı haram bir vasıf bitiştiğinden dolayı haram kılınmıştır. Ama aslında meşrudur. Anlaşıldı? Aslında ilk şari onu koyduğunda meşrudur. Mesela örnek verelim buna. İpek elbise ile namaz kılmak. Bak namaz kılmak aslında meşrudur. Neden dolayı namaz kılmak haram oldu? Namaz kılarken kişi ipek elbise giydiğinden dolayı. Değil mi? Ama zina öyle değildir. Yani kişi ormanda zina yaptı. Ormanda zina yaptığından dolayı zina haram olmadı. Zina zaten haramdı. Kişi evde zina yaptı mesela. Evde zina yaptığından dolayı değil. Kişi işte mesela 17 yaşında biriyle zina yaptı. 35 yaşında biriyle. Bunlar hiçbiri şeyi değiştirmiyor. Zina zaten her halükarda başlangıç olarak şeriat tarafından haram kılınmış. Ama gasp ettiği bir evde, gasp ettiği bir mescitte kişi namaz kıldı. Mesela bak namaz kılmak aslında meşrudur. Ama bir yeri gasp etmek ve o gasp edilen yeri kullanmak haramdır. Değil mi? Sen namaz kılarak kıldığın namazın bizzat kendisi gasp etmiş olduğun yeri ne yapıyor? Gasp etmiş olduğun yeri namazla işgal etmiş oluyorsun. Bak buradan namazın kendisi haram değildir. Namaza bitişen vasıftan dolayı namaz haram olmuştur. Anlaşıldı. Mesela örneğin, başka ne örnek verebiliriz buna? Faizden, faizden kalan parayla hac, para hac etmek. Yani faiz parasıyla hac etmek. Evet. Mesela normalde hac aslı zatında meşrudur. Ama faiz parasıyla yapıldığından dolayı haramdır. Öyle değil mi? Çünkü kendisine sonradan bitişmiş olan bir şeydir. Yani mesela hacın kendi meşrudur. Faiz parası meşru olmayandır. İşte bu birinci kısım. Yani hiçbir halükarda meşru olmayan, aslında ilk var edildiğinde şare tarafından haram kılınanlar haramın lizat'yedir. Haramul liğayrihi aslında meşru olan, kendisine bir başka bir vasıf bitiştiğinden dolayı haramlaşan şeylerdir. Tamam? Mesela bir kadınla konuşmak. Bir kadınla konuşmak haramın haramul lizat'i midir yoksa haramul liğayrihi midir? Haramul lizaatiyi olamaz çünkü konuşmak İslam tarafından haram kılınmamıştır. Haramul ligayriyi olur. Ne zaman ligayri olur? Bu konuşma şehveti kadın erkek arasında şeriatın koyduğu hadleri ve sınırları çiğnemeyi gerektirirse o zaman haramın ligayriyi olmuş olur. Ama hiçbiri olmazsa aslında konuşmak mübahdır. Aslında konuşmak bir kadın ile konuşmak aslında zaten mübah olan bir şeydir. Tamam? Şimdi bunlar bu ayrımı niye yapmışlar alimler? Çünkü birincisi yani haramun lizatı olanların vasfı nedir? La yeteretbu alahi eserugu. Onun eseri onun üzerine terettüb etmez. Tamam? Onun eseri onun üzerine terettüb etmez. Haramun lizatı olanların eseri terettüb etmez. Örnek. Mesela siz diyelim ki bir kadınla evlendiniz, nikah akdi yaptınız. Buna ne eder? Teredtüp edecek olan şeyler. Bak bir, kadının mülküne mehir geçer. Siz kadından istifade edebilirsiniz. Hem kadının ee, Allah Azze ve bir kadını yarattığı her şeyinden istifade edebilirsiniz. Öyle değil mi? O kadından çocuk elde edebilirsiniz. O kadın sizin sizden geriye kalacak olan mirasa, kadın ve çocuklar o mirasa sahip olurlar vesaire. Bak bu han üzerine bunlar tereddüp ettiği, öyle mi? Aynısını zinayla yapın. Yaptığınız zinadan kadına bir ücret verseniz bile Peygamber Vesselam nedir? O ücret, habis bir ücrettir. Yani mehru'l-bagi, e, fuhuş yapan kadının mehri bu şeydir, habis olan bir paradır. Helal olan bir para değildir. Mesela bak o para kadının mülküne geçmedi. Hem senin yaptığın haram olarak sana kaldı. Kadının aldığı para da başkasının mülkünde tasarruf ettiği bir paraymış gibidir. Ondan doğacak çocuklarla miras hukukudur vesaire. Bunların hiçbiri oluşmaz. Niye? Çünkü bu zinadır ve zinanın eseri üzerine terettüp etmez. Ben mesela bir dükkana girdim. Bir dükkana girdim. Ee, dedim ki bu kalem ne kadar? Bana dedi ki bir milyon. Verdim bir milyonumu, aldım kalemimi. Bak bu bir alışveriştir, B'dir. Bu bir beyadır Ve bunun eseri terettüp etti. Ne terettüp etti? Benim param onun mülküne geçti. Onun e malı benim mülküme geçmiş oldu. O istediği gibi o parada tasarruf eder. Ben de istediğim gibi bu kalemde tasarruf ederim. Öyle mi? Aynısını faiz için düşünün. Faizli bir akit için düşünün mesela. Değildir. Hiçbir eseri terettüp etmez. Ne senin faize vermiş olduğun para karşı tarafın mülküne geçer, hırsızlık parasında tasarruf ediyor gibidir. Ne de senin onun karşılığında ondan aldığın mal senin mülküne geçer. Başkasından çaldığın malda tasarruf ediyor ediyormuşsun gibidir. Tamam Çünkü eseri üzerine terettüp etmez. Anlaşıldı. Eserin terettüp etmesi ne demek? Anlaşılıyor değil. Haramun li gayrihi olanlar ise alimler ihtilaf etmişlerdir. Haramun tamam. li gayrihi <gülüyor> olanlarda alimler ihtilaf etmişlerdir. <gülüyor> bir grup alim şeriatın o nehyeti haram li gayrihi neydi? Aslında meşru olan kendisine yasaklanmış olan bir vasıf bitişen şeydi. Öyle değil mi? Mesela cuma vakti alışveriş yapmak gibi. Öyle mi? Allah Azze ve Celle ne diyor? يَا وَالَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْنِ Cuma günü ezan okunduğu zaman alışverişi terk edin, cuma namazına gidin. Öyle mi? Alışveriş yapmak aslında mübah mı? Niye ya haram oldu alışveriş? Cuma vaktine denk geldiğinden dolayı. O zaman bu haramın nedir? لغيره Tamam haramul li gayriydi. Peki diyelim cuma vakti ben alışveriş yaptım. Eseri terettüp eder mi? Tam cuma vakti gittim satıcıya parasını verdim. Ondan bir mal aldım mesela. Eseri terettüp eder mi etmez mi? Tamam? Haramul li gayriği olanların. Genel olarak alimler demişler ki genel olarak alimler demişler ki eseri terettüp eder. Günahla beraber haramla beraber eseri terettüp eder. Yani mal senin mülküne geçer. Senin verdiğin para da karşı tarafın mülküne geçer. Tamam? Veya gasp, gasp edilen yerde kılınan namaz. Cumhur ulema demiş ki namaz sahihtir ama günahla beraber. O namazla gasp ettiğin bir mekanı kullandığın için, kişinin izni olmadan onun mülkünde tasarruf ettiğin için. Öyle mi? Demiş yani ki haram kazandın ama yapmış olduğun namaz senden borcunu düşürdü. Yani öle namazı borcu senden düştü ama günah kazandı. Anlaşıldı mı? Bazı alimler de bazıları Nehi yönünü ön plana çıkarmışlar. Demişler şeriat bunu neh yettiğine göre bunda bir fesat vardır, bunda bir mevsede vardır. Ondan dolayı demişler ki bu nedir? Bu caiz değildir demişler. Yani bu mesela cuma vakti yapılan alışveriş batıldır. Gasp edilen yerde kılınan namaz batıldır demişler. Tamam mı? Gasp edilen yerde kılınan namaz batıldır. Peki siz diyeceksiniz ki bunda racih olan nedir? Yani biz bunu nasıl yapacağız? Bunun yeri burası değildir. Nehi konusuna geldiğimiz zaman Nehi fesadı gerektirir mi yoksa gerektirmez mi? Orada anlatacağız. Lakin bunu bilmemiz lazım. Yani o zaman orayı anlayabilmemiz için bu mesele niye ihtilaf edilmiş? Önce onu anlamamız lazım. Haramul li çünkü bazı nehiler haramul li Bazı nehihler haramun lizati'dir. Bu meseleyi anla güzel anlayalım. Yani ihtilaf nerede edilmiş? Birinci kısımda ihtilaf yok. ikinci kısımda ihtilaf var. Daha sonra fasit batıl, nehi nehi hükmuna geldiğimizde onların tafsilatını orada göreceğiz. Tamam? O zaman diyeceğiz ki haramul nizati nedir? Aslında meşru kılınmamış olan şeydir. Tamam mı? Bunun hiçbir eseri terettüp etmez. Bu anlaşıldı mı? Anlamayan var mı burayı? Yok. Haramul nizzatihi nedir? Aslında meşrudur. Kendisine bitişen herhangi bir vasıftan dolayı meşruiyeti kalkmıştır. Kendisine bitişen herhangi bir vasıftan dolayı meşruiyeti kalkmıştır. Cumhur ulema günahla beraber bunlar eseri terettüp eder demiş. Yani o eee kendisinde sonradan bitişen haram vasıftan dolayı günah kazanırsın ama o mesele meşru olduğundan aslında onun şeyini yaparsın. Senden borcu düşürür. Tamam mı? Ama bazı alimler nehi yönünü ön plana çıkarmışlar. Demişler, "Hayır, bu sahih değildir. Hiçbir eseri bunun da terettüp etmez. İkisinin arasında fark yoktur." Kimdir mesela bu? İbn Hazm en başta olmak üzere. Bir de İmam Ahmet'ten bazı konulardaki bazı rivayetler Tamam, İmam Ahmet'ten bazı konulardaki bazı rivayetler, bunu zaten tafsilatı geldiğinde anlatacağız inşallah. Bunu anlamayan, içimizde bunu anlamayan var mı? Evet, şimdi o zaman şöyle yapalım. Vaktimiz de var da. Şimdi normalde haramla alakalı e, bazı meseleler var. Ama anlatmayacağım inşallah çünkü karışık meseleler. Yani boş yere uzatacağız. Sonucunda anlaşılacak meseleler de değil. İşte وَحْدَتُمْ بِالْجِنْسِ وَحْدَتُمْ بِالْعِينَ وَحْدَتُمْ بِالْجِنْسِ وَالْعِينَ Yani bir şey aynı anda hem cinsi hem aynı haram olur mu? Aynı anda hem aynı hem cinsi haram olur mu diye mantıkla ilgili cins, aynı bunlar nedir? Bunları bilmeden, bunları konuşmamız bir şey ifade etmeyecek zaten. Lakin burada şöyle bir mesele var. Yani e, haramla ilgili faidesi, faidesi olan şeyler. Zaten daha evvelde söylemiştim inşallah. Onu tekrardan söyleyeyim. Bizim burada anlattıklarımız, bütün konuya müteallik olan meseleler değildir. Allah'u alem sadece bütün konuya müteallik olan meseleleri bir yerde anlattım. O da la alakalı anlattım. O da çokça fıkıh okuyan insanların çokça ihtiyacı olduğundan dolayı. Yani hepsi fıkıhta karşımıza çokça çıkıyor olduğundan dolayı anlattım. Diğer meselelere gelince de e, çok o meselesini anlatmadık. Ancak ya önceden işaret ettiğimiz, yani fıkıhta veyahut da Mustalahul Hadis şeyde Bulugul Meram'da işaret ettiğimiz ya da bize çok hayati faydası olacak olan yani fıkıhta özellikle muamelatta veyahut da ibadette bize faydası olacak şeyleri anlatıyoruz. Çünkü tafsilatlı olan şeyler tafsilatlı kitaplardır yeridir. Buranın yeri değildir yani. Şimdi şöyle bir şey de alimler ihtilaf etmişler haramla alakalı olaraktan. Demişler ki: هل الامر بالشيءي nehye andidih Bir şeyi emretmek onun lehinden zıt zıddından nehyetmek midir değil midir? Tamam? Yani mesela diyelim ki burada haramla vacibin arasındaki ortak bir mesele aslında bu. Tamam bu mesele haram ile vacibin arasındaki ortak bir mesele. Ne demek bu? Bir şeyi emretmek. Yani bir şeyi vacip kılmak. Onun zıddını nehyetmek demek midir? Onun zıddını haram kılmak demek midir? Mesela Şimdi şurada ihtilaf yok. Mesela örnek veriyorum. Bu meseleyi tasavvur edelim. Ne demek? Ben sana diyorum ki ayağa kalk. Bu nedir? Bir emirdir. Değil mi? Ayağa kalk. Senin oturman, oturmanı aynı zamanda ben nehyetmiş oldum mu olmadım mı? Mesele budur. Bak ben dikkat edersen sana otur demedim. Oturma demedim. Sadece ne dedim? Ayağa kalk, kum dedim. Ayağa kalk demem. Aynı zamanda oturmayı nehyetmek midir? Yoksa değil midir? Bunda ihtilaf var. Evet, evettir dediğimizde bütün vacipler zıtlarını haram kılmış olur demektir. Hayırdır dediğimizde bir vacip kendi zıddını haram kılmaz o zaman demektir. Anlaşıldı? Yani mesela ben sana diyelim ki dediğim zaman e, misal olarak da şey yapalım. İhtilafı önce daraltalım. Mesela Allah azze ve celle bize dedi ki hasta ayağa kalkın, oturmayın. E, tartışma konusu burası değildir. Çünkü burada Allah azze ve celle hem bir şeyin aynını haram kılmıştır emretmiştir. Estağfurullah. Hem de zıddını nehyetmiştir. Ayağa kalkın. Ayağa kalkmanın zıddı ney? Oturmayın. Konu bu değildir. Konunun tartışma kısmı burası değildir. Tartışma kısmı nedir? Sadece Allah ve celle bize ayağa kalkın demiş mesela. Nasıl sukut etmiş? Örneğin. Biri de diyor ki ayağa kalkın, oturmak haramdır diyor mesela. Ayağa kalkmak vacipse, oturmak haramdır. Niye? El-emru bişşeyi nehyül handı deyi. Mesela bir âlim de diyor hayır. El-emru şeyi El emru bir şeyi, bir şeyi emretmek onun zıddını nehyetmek demek değildir. Ondan dolayı oturmak haram değildir demiş. Anlaşıldı. Konun tasavvur edebildik değil mi kolunu olduğunu. Cumhur ulema demiş ki cumhur ulema. Üç imam da buna dahil olmak üzere. Cumhur ulema demiş ki bir şeyin e, emretmek onun nehyini onun zıddını nehyetmektir mana yönüyle. Tamam bir şeyi nehyetmek, bir şeyi emretmek, O'nun zıddını nehyetmektir. mana yönüyle. Burası önemli. Ne demek bu cumhurun görüşü? Demişler yani bir adama kum dememiz, lafız yönüyle Ayağa kalk dememiz, lafız yönüyle oturma dememize delalet etmez ama mana yönüyle oturma dememize delalet eder demişler. Manası yani içerdiği mana bunu gerektirir. Niye demişler? Sebep? Çünkü demişler bir adamın benim kalk emrimi yerine getirebilmesi için oturmayı terk etmesi lazım. Şimdi ben sana kalk dediğimde sen oturmayı terk etmeden ayağa kalkabilir misin? Oturduğun yerde havaya kalkabilir misin? Mümkün mü böyle bir şey? Değil. O zaman bu ne değildir? Mümkün değildir demişler. Tamam. Biz bir adama kalk dediğimizde tamam lafzen ona oturma demiyoruz ama bunun içeriği, bunu gerektirdiği, bunun manası kişinin ne yapmasıdır? E, oturmayı terk etmesi demişler. Ondan dolayı bir şeyi emir, onun zıddını etmeyi mana yönüyle içerir demişler. Bir grup alim demiş ki Kelamcılar bunlar. Bir şeyi emretmek, onun zıddını lafızla nefih etmektir. Lafızla nefih etmektir. Ne demek bu? Yani demişler ben bir adama kum dediğimde kumun manası nedir? Ayakkabı. Değil mi? Demişler ben bir adama kum dediğimde kum lafzım lafız yönüyle onun oturmasını yasaklar demişler. Aslında normalde ilk bakışta biraz saçma gibi geliyor değil mi? Kum lafızının içinde ee, şey yok La ot manası yok mesela veya La ta'ud lafızı içermiyor ayrı bir lafız nasıl böyle bir şey demişler Allahu alem Lakin bazı alimler şöyle bir noktaya dikkat çekmişler mühim olan bir noktaya bu itikadi bir meseleden kaynaklanıyor demişler. Tamam? Normalde kelamcıların yanında Kelam sıfatı var ya, Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatı. Mesela bize göre kelam nedir? ehl sünnete göre kelam nedir? Allah'ın kelam sıfatı ne demektir? Allah'ın dilediği zaman, dilediği şekilde, dilediği lugatta, dilediği kişiyle, dilediği yerde konuşmasıdır. Dilediği kadar konuşmasıdır. Öyle mi? Keyfiyetini bilmeyiz bu kadar. Bila keyf. Doğru mu? Kelamcıların yanında bu böyle değildir. Kelamcılar demişler ki eğer biz desek ki Allah azze ve celle dilediği zaman, dilediği yerde, dilediği şekilde konuşur. Bu demektir ki Allah azze ve celle bazen konuşmuyor, daha sonra dilediği zaman konuşuyor. Allah'ın sıfatlarından biri kelamcıların yanında nedir? Muhalefetül havadistir. Öyle değil mi? Sonradan ortaya çıkan yeniliklere muhalif olmasıdır. Yani hiçbir yenilik Allah azze ve celle'nin üzerinde cereyan etmez demişler. Bir bidat atmışlar ortaya. Bu bidatların gereği olarak da kelam sıfatını reddedemezler. Allah'ın konuştuğu da var diyor. Kelleme Allahu Musa mi? Allah Musa ile bir konu Allah Musa ile bir konuşmayla konuştu diyor Allah Azze ve Celle. Ne yapacaklar? Demişler kelam zahiri bir şey değildir. İnnel kelame le fil fuadi ve innem ju'ila lisanu ala'l fuadi Yani kelam aslında nefiste olan bir şeydir demişler. Ama dil onu ifade etmek için kılınmış olan bir aracıdır demişler. Yani ne demek? Allahu ze vecelle de Kelamın nefsi vardır. Yani Allah'ın nefsinde kayim olan birtakım manalar vardır. Bunu Cibril'e işte saçma sapan bir yolla onların deyimiyle Cibril'e ilka eder. Cibril bunu lafızla getirir, Peygamber'e verir. Yoksa Allah azze ve celle konuşmaz. Çünkü konuşmak hadis olan bir şeydir. Sonradan ortaya çıkan bir şeydir. Allah'da de, de hadis olan bir şey cerayan etmez. Çünkü Allah mukhalefetun lil havadis'tir. Onun sıfatlarından bir tanesi de budur demişler. Tamam? Anlaşıldı burası. E doğal olarak böyle deyince, kelamcılar için şöyle bir şey çıkıyor ortaya, otomatikmen. E, emrin de neyin de bir lafzı yoktur. Bunlar Allah'ın e, nefsinde kayım olan manalardır. Bunu cibril'e iletir. Kayım olan mana içerisinde, otur lafzı, ayağa kalkma lafzını, ayağa kalk lafzı, oturma lafzını işerebilir. Öyle değil mi? İşi getirip buraya dayandırılmışlar. Allahu alem. Yani şurası doğru, bunda bir problem yok. Ke kelamcıların kelam sıfatına, Allah'ın kelam sıfatına bakış açısı böyle. Burada bir sorun yok. Ama bu sebepten dolayı mı bu görüşe varmışlar? Onu Allah bilir. Tamam mı? Bu bazı âlimlerin yorumu çünkü. Tekrar söyleyeyim doğru anlaşılsın. Kelamcıların Allah'ın konuşma sıfatına yaklaşması böyledir. Allah'ın tek konuşma sıfatına değil birçok e, sıfatına. Mesela istivayı da böyle reddetmişler. Öyle değil mi? İki sebepten dolayı. Bir demişler bu muhalefetun lil havadis'tir. Allah azze ve celle. Yani sonradan olan şeyler mesela. Şu anda Allah konuşmuyor. Şimdi konuşmayı diledi ve konuştu sonradan ortaya çıkan bir şey Allah'ta vakı olmuş oldu. Öyle mi? Allah buna aykırıdır demişler. Bir de demişler, konuşma dile, dudağa, lisana ihtiyaç var. Allah azze ve celle bunlardan münezzehtir. Yani önce akıllarıyla bir takım kaideler koymuşlar. Sonra nasları o akıllarıyla koydukları kaidelere göre muhakeme etmişler. Demişler, kelam desek مُخَالَفَةٌ لِلْحَوَادِسِ شَارْتِ diye koymuş olduğumuz bu sıfata aykırı olur demişler. Bu defa kelam sıfatını kimisi reddetmiş komple muaddile komple Allah azze ve celle konuşmamıştır demiş ama tevhül ehli ise bunu tevhül etmişler. Demişler kelam Allah azze ve celle'nin nefsinde kaim olan manalardır. Allah konuşmaz. Allah'ın nefsindedir. Zatındadır bu manalar. Bunu Cibril'e ilka eder. Cibril de bunu peygamberimize lafızla vahyeder. Aslında mutezileyle kardeşlik yapmışlar ama farkına varmamışlar. Yani mutezilenin de Allah'ın konuşmasını, nefk etmesinin sebebi budur. Mutezile ayrı bir çözüm bulmuş. Bunlar ayrı bir çözüm bulmuşlar ama çıkış noktaları birdir. Anlaşıldı. Ha Burada sorun yok. Ama dediğim gibi burayı iyi anlayalım. Kelamcıların itikattaki bu bid'atı mı onları usul fıkıhtaki bu görüşe itti? Yoksa başka bir şey mi onu Allah bilir. Tamam bazı alimler bu görüşlerinden dolayı bu fikre vardıklarını söylüyorlar. Yoksa bunun başka bir açıklaması yok zaten. Yani lafız yönüyle nasıl kum lahtak odu içersin ki ot kalk oturmayı içer böyle bir şey yok. Tamam? Üçüncüsü ise üçüncü alimlerin görüşü ise ne demişler bunlar? Demişler ki ne ana yönüyle ne lafız yönüyle bir şey emretmek onun nehiyini zıt onun ziddini nehiyetmek demek değildir. Ne lafız yönüyle ne mana yönüyle bir şeyi emretmek, bunun zıddını nehyetmek demek değildir demişler. Niye? Çünkü demişler bunu ne lafız, ne de mana. Mesela İmam Gazali bunlardan biri. Ne lafız, ne de mana bunu gerektirmez demişler. Yani bir şeyin ayağa kalkmayı emretmenin sigası ayrıdır. Oturmayı nehyetmenin sigası ayrıdır demişler. Anlaşıldı. Onun için ne o buna ne de bu buna devlet etmesin demişler. Tamam. Peki bunun fıkha yansıması var mı? Bunun fıkha yansıması var. Ciddi manada var. Mesela özellikle muamelat babında bunun fıkha yansıması var. Öyle değil mi? Örneğin mesela adam karısına dedi ki, bu kapıdan dışarı şey yaparsan Dışarı çıkarsan benden boşsun. Veya şöyle söyleyelim, adam karısına dedi ki benim sözüme muhalefet edersen benden boşsun. Kadını aldı evlendi eve getirdi kadına şimdi şey yapıyor. Ben sana bir şey dediğimde benim sözüme muhalefet edersen benden boşsun dedi. Tamam? Kadın da tamam, aradan bir iki gün geçe, adam kadına dedi ki ayağa kalk. Kadın yerinde oturdu mesela. Bu kadın boş mudur? Yoksa değil midir? Tamam? Eğer kadının adamın kadına kalk demesi, oturmamasını da beraberinde içeriyorsa, cumhura göre bu kadın nedir? Boştur. Çünkü ayağa kalkmayı emretmek, ayağa kalkmayı emretmek, onun orada oturmasını nehyetmek demektir. Tamam? Ama üçüncü görüş, birinci ve ikinci görüşe göre o kadın boştur. Üçüncü görüşe ise ne değildir? Boş değildir. Çünkü ne lafız yönüyle, ne de mana yönüyle o bunu içermez. Anlaşıldı? Bu tip, yani bir şey emrediyorsun, onu emrin eğer o akli, o alışverişi batıl kılacak bir şeyse, onun zıddı söz konusuysa, kapsar ki kapsar da, lafızla kapsamasa da, racı olan mana yönüyle kapsar, onu batıl kılar. Ama eğer onu kapsamıyorsa diyenlere göre onu batıl kılmaması lazım. Tamam? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey buraya kadar anlaşılmayan veya da sormak istediğimiz bir şey Yok tamam ve akhirnya da ana elhamdülillah rabbil alamin